Auv billahi ni şeytan eracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbi alemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra lana nahcehi ve men ittaba'ahu biihsen le Ama din. Devam et o zaman şimdi. 166 mıydı? 166. Tamam tamam. Tamam. Sadık abi. Soru 166. Hı. İnat ve istikbar küfrü ne demektir? Yani bunun e, karşılığı iba ı istikbar Normalde ulema bunu iki ayrı küfür olarak değerlendirenler de olmuş Ama Şeyh gibi bu ikisini bir batta Bir başlıkta değerlendirenler de olmuş Şeyh Rahimullah Burada bunu seçmiş Allah ona rahmet etsin Biz biraz tafsilatlandıracağız Açacağız inşallah iki küfrün arasındaki ince noktaları Farkları Evet inşallah. Cevap. Hakkı kabul etmekle birlikte Hakk'a bağlanır. Ona itaretten sonra ortaya çıkan küfürdür. İblisin küfrü buna örnektir. Çünkü Yüce Allah onun hakkında şöyle buyurmaktadır. İblis müstesna. O dayattı, kibirlendi. Zaten kafirlerdendi. Bakara 34. İblisin Yüce Allah'ın secde etme emrini ver emrini verdiğini inkar ve kabul etmemesi imkanı yoktur. O Yüce Allah'ın emrine itiraz etti ve bu emri verenin hikmet ve adaletine dili uzatarak şöyle dedi. Ben bir çamur parçası olarak yarattığın kişiye secde eder miyim? İsra 61. Yine o şöyle demişti. Ben kuru bir çamurdan, değişmiş ve şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek değilim. Hicr 33. Yine şöyle demişti. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın. Araf 12. Burada duralım şimdi. Kitapları bir kenara bırakın. Şimdi önemli birkaç mevzu anlatacağız inşallah. El-ibâb-ı istikbar. Büyüklenmek ve kibir iki tane az önce de ifade ettiğim gibi ayrı küfür çeşitidir ulemaya göre. Bakıldığı zaman iblis de bu ikisi de var. Allah a Azze ve Celle ayette melekler secde ettiler. Hepsine bir secde edinledik. İlla iblis-i abe ve stakvara ve minel kâfirin. Büyüklendi ve kibirlendi. İblis bu iki küfürde bünyesinde barındırdı. Baktığımız zaman zahiren Allah subhanahu teala'nın iblise yapmış olduğu bir secde et, emri sabit. Gene Allah subhanahu teala'nın Adem'e yasak meyveden yeme gibi de gene bir başka bir yasak olma çeşidi itibariyle bir emri sabit. Adem işlediği isyandan dolayı tövbe ediyor, kafir olmuyor, ebedi cehennemlik olmuyor. Ama iblis benzeri bir isyanından dolayı kafir oluyor, ebedi cehennemlik oluyor. Ulema demişler ki bu nasıl oluyor yani, nasıl ayırt edeceğiz? O zaman şunu mu diyeceğiz? Bir, vacipler yani emirler, şeriat bu iki esas üzerine bina alıyor. İnsan şirki terk edip tevhide iltizam ettikten sonra onun için iki tane yol vardır. Bir, vacipleri talim edip onları yerine getirmek. iki haramları, yasaklanılan şeyleri talim edip onlardan sakınmaktır. O zaman demişler birinci grup, vacibi terk etmek küfürdür. Haramı terk etmek ise, orada Allah'a isyan etmek ise bu haramdır demişler. Fıstır yani kişiyi dinler çıkarmaz demişler. Böyle bir tafsirat yapmışlar. Bazılar da demişler ki bu iki emrin birbirinden ayrılacak bir şeri şeyi yok, nasıl yok hani... Buradakini küfür sayacak, buradakini e, mübah sayacak veya işte buradaki yapıldığında kişi dinden çıkarmayacak diye bir tafsilata gitmenin şer'i bir delili yoktur demişler. Mesela adam namazı emrini terk edince kafir olacak, namaz emredilmiş ama işte zina emrine isyan edince Müslüman olacak. İşte burada ulema demişler ki genel itibariyle zaten konunun başında da ilk konu neydi? Masiyetlerin hepsi genel manada nedir? Küfürdür. Masiyetlerin hepsi genel manada küfürdür. İster kul bir vacibi terk etsin, ister kul bir haramı işlesin, ikisi de büyüklenmektir Allah'a karşı. İkisinin genel adı da büyüklenmektir. Peki bu büyüklenme nasıl sahibini dinden çıkartır? İşte burayı ulema konuşmuşlar ve demişler ki, kişi her büyüklendiğinde Allah'a küfür etmiştir, dinden çıkmıştır demişler. Peki o zaman Ehli Sünnet ve Cemaatin haricilerden farkı ne olmuştur günah işleme noktasında? Ehli Sünnet buna şöyle cevap vermişler. Demişler ki bizim onlardan farkımız şurasıdır. Biz azalarda büyüklenmeyi küfür adletmiyoruz. Sadece kalbin büyüklenmesini küfür addediyoruz. Havariç ise hem kalbin büyüklenmesini hem de azaların büyüklenmesini küfür olarak telakki ediyorlar. Peki arasındaki fark ne? Şimdi mesela zinayı elimize alalım. Zina nedir? Allah'ın yasaklarından bir yasaktır. Haramlarından bir haramdır. Birinci bir adam var. Zina işliyor. Zina helaldir diyor bu adam. Zina helaldir. Buna kalben itikat ediyor. Bunu mübah görür işliyor. Bu adam kalben Allah'ın hükmüne büyüklendiği için kafir olmuştur. Bunun büyüklenmesi kalben büyüklenme tanımı içerisine göre. İkinci bir adam var. Adam var zina yapıyor. Şek duyuyor yani hani zina yasak olabilir de olmayabilir de bununla beraber de zina yapıyor. Bu adam da keza kalbiyle Allah'ın hükmüne büyüklenen başka bir kafir sınıfıdır. Üçüncü bir adam var yani zina helaldir demiyor ama adam diyor ki şeydir diyor ya medeniyettir çağdaşlıktır artık. Hani önce haram diyor ondan sonra da böyle saçma sapan yorumlar yapıyor helal gördüğüne delalet edecek sözler ortaya koyuyor. Bu adamın büyüklenmesi kalptedir. Bu da sahibinin çıkarttır çıkartır. Dördüncü bir şeklini saymışlar. Adamın demişler bu günahı açıktan, örtmeden, Allah'ın azabından korkmadan yapması misali de demişler. Babasının karısıyla evlenen adamın misalidir demişler. Bera İbni gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bera İbni Azir aleyhissalatu babasının hanımıyla evlenen kişi hakkında bir grup sahabeyi gönderdi ve malını onun ganimet aldırdı. Onu da öldürdüler. Adam babasının karısıyla, kendi öz annesiyle evlenmemiş. Babası, <gülüyor> yani kendi üvey annesiyle evlenmiş. Babası onunla nikahlandıktan sonra, e, nikahından ayrıldıktan sonra adam tutmuş onunla ne yapmış? Nikahlanmış. Halbuki Allah subhanahu wa nikah, babalarımızın nikahladığı, kadınlar nikahlamayı bize ne kılmıştır? Haram kılmıştır. Adam bunu açıktan yapıp, bu nikah mübah, Davran, bu günahı mübah görerek böyle davranarak işlediği için Resulullah da bunu kalbi büyüklenme sahip vesselam, onu tekfir etmiş dolayısıyla küfrüne hükmetmiştir beşinci bir suvarı var şimdi bir adam var kalben zinanın haram olduğuna itikat ediyor diyor ki zina haramdır kalbiyle ama zina işliyor bu mümin ve işlediği zinadan dolayı da Allah'ın azabından korkuyor ve bu ayıbını da örtüyor açıkta yapmıyor gizliyor Utanıyor, çekiniyor, hayal ediyor. Ve bununla beraber Allah'ın kendisine gelecek azabından dolayı bir pişmanlık, bir vicdan azabı söz konusu içerisinde. İşte bu beşinci adam imanında fasık olan, günahkar olan, büyüklenmesi kalbinde değil azalarında olan adamdır. Bu adam her ne kadar zina gibi bir haramı da işlese, kalben büyüklenmediği için, büyüklenmesi sadece azalarda olduğu için bu adam fasık hükmü alır İslam dairesinden çıkartılmaz İşte ehl-i sünnet vel cematin havaristen ayrıldığı nokta burasıdır. Nitekim Saremül Mesûl adlı kitapta İbn Teymür rahimullah da buna benzer bir söz söyler. Hatta günümüzün irici buna dair kitap yazıyorlar. İbn Teymür'in bir paragraflık sözüne kitap yazmışlar. Niye? Çünkü o sözde diyor ki e, insan diyor bazen haramları işler ve bu haramları işlemesiyle kafir olur. Biz onun diyor onu mübah gördüğüne hükmederiz diyor. Birkaç örnek veriyor orada bu babasının e, annesiyle, babasının hanımıyla evlenen adamı, annesiyle evlenen adamı örnek verip Resulullah onu öldürdüğünü anlattıktan sonra diyor ki haramlar artık izhar olduğu zaman kul ondan tövbe etmediği zaman anlarız ki helal görmüştür. Kalkıp bir daha sormayız adamı. Sen helal görüyor musun, Görmüyorsun. Buna benzer bir paragraf var. Şu an tam metni aklımda değil benim. Buna da irci kitap yazıyorlar ki ehli sünnet vel cemaatin yolu günahtan tekfiri değildir. Kendilerince zannediyorlar ki İbni i Teymiye şey anlatmış yani günah işleyen tekfir edilir. Halbuki İbni i Teymiye günahı bu saydığımız tafsilatlarla beraber şu farklı suvarlarla eşleyen e, insanlarda olduğu gibi farklı farklı boyutlarda değerlendirilmiş ona göre tekfir etmiştir. Gene Fetavada anlatıyor. İşte bir fuhşiyat genel olarak yayıldığı zaman İnsanlar artık bunu açıktan işledikleri zaman artık helal gördükleri çıkar. Bu delaletlerle hükmedilen bir şeydir. Yani istihlal sadece ağzın ben buna haram diyorum veya helal diyorum demesi demek değildir. İnsanlar istihlalini ne zannediyor? Adama soracaksın ki zina haram mıdır? Diyecek ki ağzıyla tabii canım haramdır yani kim ne diyebilir ki? Sonra biraz 5-10 dakika konuşacaksın. Ya tabi işte hani bu dönemde evet yani İslam haram kılmıştı ama şimdi ne yapacaksın yani? yani 21. yüzyıl artık zaman değişiyor, içtihatlar değişiyor. İşte dinin de ona göre yenilenmesi lazım. Bakıyorsun ki zındıkça konuşuyor yani. Bu adamın ağzıyla haram demesi, onun de bunun haram saydığını göstermez. Neden göstermez? Çünkü önemli olan itibar ettiği, şeriatın itibar ettiği tasdik dilin tasteki değildir, kalbin tasdikidir. Ve İbn-i Teymiye Mecmuatul Feteva 7. ciltte, e, yanlış hatırlamıyorsam 502. sayfa olması lazım. İbn-i Teymiye diyor ki uzun uzun anlatıyor. Namazı terk edenin tekfirindeki hilaftan bahsediyor. Batın ve zahir ilişkisinden konuşuyor ve diyor ki batın ve zahir ilişkisini iyi yakalarsan göreceksin ki kalpte tam bir tasdikin olduğu bir kalpte kesinlikle diyor fiilin ortaya çıkması gerekir diyor. Eğer dilde tasdik görülüyor ve fiilin ortaya çıkmadığı teşhis ediliyorsa, gözlemleniyor, müşahede ediliyorsa iyi bil ki o kalpte tasdik yoktur ve şeriat o tasdike itibar etmez diyor. Yani mesela ben tasdik ediyorum kalben diyorum ki zina haramdır. O zaman bu tasdikimin gereği benim bundan fiil ve ağza olarak geri durmam lazım. Geri durmuyorsam demek ki benim tasdikimde noksanlık var. E bu noksanlık nereye kadar sahibini dinde tutuyor? İki tane kayıt getirmişler ulema. Bir, insanın Allah'ın azabından korkması. iki bunu örtmesi. Nitekim Resulullah s.a.v'de zina <gülüyor> işleyen e, bir Eslemi denen bir tane adam var. E, kadın da yanlış atıyor. Adam veya kadın. Onu rejim ettikten sonra Resulullah s.a.v diyor ki a.s.a.v şüphesiz bu pisliktir diyor zina. Bundan sakının. Kim diyor? E, eğer yapmışsa ve Allah onu örtmüşse o da nefsini örtsün diyor. Aça çıkarmasın diyor. Kimin sayfasını da Allah bize açtıysa biz de onu Allah'ın kitabını ikame ederiz diyor aleyhissalatü vesselam. Bize bu ve buna benzer haramlar örtmeyi bu nasla emretmiş ve buna benzer başka naslar da var. Diyor mesela Allah kulu affeder geceliğini işlediği günahtan dolayı sonra kul kalkar der ki ben şu günah işledim anlatır ve Allah'ın üzerine o günahın üzerine örttüğü perdeyi kaldırır da Allah artık bağışlamaz onu. Artık bağışlayacakken vazgeçmiştir. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ona ulaştırmayacaktır. Niye? Konuşup günahın üzerindeki örtüyü kaldırmıştır o adam. Buna benzer şeriatta o kadar çok nasıl vardır ki bize neyi emreder? Setri. Yani örtmeyi emreder ki bu insan onu haram gördüğünün denilir. Ben yapıyorum yüzümde hiçbir değişiklik yok. Ben haramı işliyorum. Hiçbir bende şey yok. Siz söyleyin adına. Pişmanlığın ve korkunun amaresi yok. Ve gizlemenin şeyi yok yani. Aksine savunmaya geçiyorum. Aksine kendimce mazeretler getiriyorum. Bu nedir? Helal görmenin, haramı helal görmenin bir şeklidir. Ama tabii ki hangi haram? Burası da çok önemli. Haramlar iki çeşittir. Usulen. Zatında haram olan şeyler vardır. İşte lizzati haram denen içki gibi, faiz gibi, kumar gibi yani haramlığı herkes tarafından bilinen haramlar. Bir de haramlığı içtihatla, kıyas ve istimbat yoluyla Çıkarılmış haramlar vardır ki tabi bizim konuştuğumuz bu tarz haramlar değildir. O birinci bahsettiğimiz zina gibi, faiz gibi, kumar gibi buna benzer haramlardır. Netice itibariyle büyüklenme küfrü başlığı altında ulema bu Allah'a yapılan isyanların hem vacipler hem de haramlar noktasındaki tafsilatını bu şekilde ortaya koymuşlardır. Peki bu haramlar da böyle. Vaciplere gelince vacipler sahibini nasıl bir duruma sokar? Vacipler nedir öncelikle? La ilahe illallah şehadetidir. Ev, i̇lk vacip budur yani. İnsanın üzerine ilk vacip olan, ilk farz olan şey tevhiddir. La ilahe illallah Muhammed ve Resulullah şehadetinden sonra İkametü salve ve itaü zeka ve Bildiğiniz İslam'ın diğer dört şart. Toplamda beş yapıyor. Bu beş şey, bu beş rukun, beş vacip Allah azze ve celle'nin kulları üzerindeki hakkıdır. Allah bunu kullarına emretmiştir. Bunu terk eden herkes büyüklenmiş mi sayılır? Nitekim bununla alakalı Hallal'ın Es-Sünnede, İmam Ahmet bin Hanbel'in gene Es-Sünnesinde gene bununla beraber şeyin İbn-i Teymiye mecmuatür fetevada seleften birkaç şahıstan senediyle beraber yaptığı rivayetler var ki, sahabeden bazıları bu vaciplerin tamamının terkinin küfür olduğunu söylemişlerdir. i̇bn Hazım Hazm ve i̇bn Abdilber, sahabeden buna dair Kaviller zikretmiş. Hatta İbn Azm, İbn Hazm 20 küsür sahabe diye rakam vermiştir. Onlar şunu söylemişler. Söz naklediyorlar. Kim bilerek namazı terk ederse küfretmiştir. Kim kasten o Ramazan orucunu terk ederse küfretmiştir. Kim kasten hacci terk ederse küfretmiştir. Mesela hac Ömer radıyallahu <gülüyor> anhu ile İbn Abbas radıyallahu anhu anhuma hacca yapmışlardır. Haccı gücü olmasına rağmen yerine getirmeyen insan tekfir etmişlerdir. Delil olarak da kişinin gücü varken hacjet e, hacjetmeden ölmesi Yahudi eriisten ölmesi arasında fark yoktur hadisini kendilerine hüccet almışlardı. Buna dair birçok seleften nakledilen bir görüş vardır. Sonra İbn Rahim Allah bunları tafsilatlandırmakla beraber diyor ki selef şuna icma etmiştir ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah şahadeti icmayla gereklidir. Bunu terk eden kâfirdir. Sonra diyor selef Namazı terk eden hakkında ikiye ayrıldılar diyor. İhtilaf ettiler yani namazı terk eden hükmü hakkında. Uzun uzadı iki grubun delillerini getirir. Ve orada o delillere kıyas ederken der ki aslen namazı terk edeni tekfir etmeyenlerin hakiki bir tutarlı hücretleri yoktur diye açık bir ifadesi var İbn-i Rahim Allah. Sonra bir paragraf sonradan şöyle bir ifadesi var. Onların diyor en kuvvetli delilleri şu sahitteki şu hadistir diyor. Ve hadisi okuyor. Allah diyor beş vakit namazı farz kılmıştır insana. Kim onu yerine getirirse kurtulur. Kim yerine getirmez zayi ederse e, helak olur. Onu anlattıktan sonra diyor ki kimin de eksik kalırsa yani kim de boşlamış olursa daya, daya kelimesi kullanıyor. Daya boşlamak zayi etmek demek. Oradan geliyor zaten Türkçe'ye de buradan geçmiş zayi etmek kelimesi. Kim diyor, tadayya yaparsa, zayi ederse namazını, Allah diyor, dilerse onu affeder, dilerse onu, ona azar eder Diyor ki, namazı terk edenlerin, e, tekfir etmeyenlerin en büyük delilleri, en kuvvetli delilleri bu hadis deniyor. Ama bakıldığı zaman bunun bile diyor, onların bu gittiği mezhep e, doğruluğu noktasında tutarlı bir şey yoktur. Çünkü Allah, Teala, Allah Resulü'nün bu hadiste kastettiği şey diyor, İbn-i Teymi Namazı aslen kılmış ama vaktinden geçirmiş kişilerden yani. Delil olarak da Meryem suresi 48 ve Meryem suresi 47 ve 48. ayetleri getiriyor. Orada bütün salih nesilleri saydıktan sonra diyor onlardan sonra öyle bir kavim geldi ki namazı diyor boşladılar. Namazı terk ettiler değil boşladılar. Onlar yerle cehennemler karşılaşacaklar. Kur'an'daki ayetleri getiriyor. Bu, bu, bu boşlamakla alakalı ayetleri getiriyor. Bir ayet daha okuyor. O ayetin ben kendisini unuttum. Ardından külli terki ifade eden ayetleri getiriyor. İşte sizi cehenneme sokan neydi? Biz namaz kılmazdık. Diyor ki namazı terk etmenin hükmü hakkında hep mutlak kafirler hakkında kullanılmıştır. Bu diyor çok açık gösterir ki bunu terk etmek bu vacibi kişiyi dinden çıkartır. Veya bu ayetin haricinde diyor başka ayetlerde işte biz namazla kılmazdık. Kafirler cehennemde anlatıyorlar. Kendi hallerinden vasf ediyorlar. Netice itibariyle diyor ki doğru olan görüş namazı terk edenin bu vacibi terk etmesi ve tekfir etmesidir. Zekat hakkında diyor gene ihtilaf edilmiştir. Ee, orada da o sözlerin naklediyor. diyor. zekatı da da küfürselen İshak İbni Raheveh gibi. İsak çok ağır sözü var. Yani İsa İbni Raheveh mesela diyor ki insanlar mürcenin kavline gittiler. Ve dediler ki işte insan La İlahe İllallah diyor Muhammed Resulullah diyorsa ...namazın, zekatın, orucun, haccın vacipliğini kabul ediyorsa... ...ve hiçbir şey yapmıyorsa hayır adına... ...bu diyorlardı ki... ...bu adamın imanı ona fayda verir. Bu diyor Allah'a açıkça küfür etmektir diyor. Ve Ahmet'e bu söz naklediliyor. Mervezi'ye naklediliyor bu söz. Onlar da diyorlar ki şüphesiz bu Allah'a küfür etmeyin ta kendisidir. Onlar kimin Allah'a küfür ettiğini söylüyorlar. Yani tekfir edilen şahıs kim? Adam tevhidi gerçekleştirmiş. Allah'tan başkasına secde etmiyor... Allah'tan başkasına tek bir namaz dahi kılmamış. Allah'tan başkasına ibadet tek bir çeşidini sarf etmemiş. itikatta küfür Amelde küfrüyor. Adam tevit ehli ve namazın, orucun, zekatın ve haccın da vacipliğini ikrar ediyor. Bunları ikrar etmekle beraber bunlarla amel etmiyor. Böyle bir adamı tekfir etmemenin açıkça Allah'a küfür etmek olduğunu, böyle bir itikadın Allah'a küfür etmek olduğunu eh, Ahmet bin Hanber, İsa bin Raheve gibi seleften e, hayırlı olan insanlar ortaya koymuşlar. Neden bunu ortaya koymuşlar? Az önce devamında da az önce İbni Temi'ye İbn bu sözleri naklediyor. Ahmet'ten İsak'tan ardından az önce söylediğim sözü naklediyor. Çünkü diyor batındaki mutlak bir tasdaki fiilde ortaya çıkması gerekir diyor. Zahir ve batının bu ilişkisi birbirinden kopartılamaz. Netice itibariyle bir insanda e, vacibi diliyle ikrar etmesine rağmen külli bir şekilde terk etmişse o vacibi o adamın hali bu noktada büyüklenmesinin azalarda büyüklenme değil kalpte bir büyüklenme olduğunu gösterir bu da sahibini dinle çıkartan büyük bir küfürdür Allah'a sığınırız Allah'tan afiyet dileriz devam <gülüyor> soru 167 <gülüyor> münafıklık küfrü nedir <gülüyor> <gülüyor> cevap bu insanlara karşı ziyakarlık olsun diye zahiren emre itaat ediyor görünmekle birlikte kalbin tasdik etmemesi ve gerekli ameli yerine getirmemesi ile ortaya çıkar. İbn-i Selül'ün ve taraftarlarının küfrü ile Yüce Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerin küfrü gibi. Burada duralım. Şimdi nifak iki çeşittir. Bir, itikadi nifak. iki ameli nifak. Ümmet icma etmiştir ki itikadi nifak sahibini dinlen çıkartır. Ameli nifaka gelince de bu sahibini dinlen çıkarmaz. Yalnız nifaktan birer şubedir. İnsan fısk ismini alır. İmanı eksiktir. imanı bozulmuştur. Kemaliyeti yok olmuştur diye uleman belirtmişlerdir. Nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Dört şey kimde varsa halis münafıktır. Ko konuştuğu zaman yalan söyler. Vaad ettiği zaman vaadinden döner. Emanet edildiğinde hıyanet eder. ihtilaf ettiğinde, düşmanlık ettiğinde, husumete girdiğinde de azgınlaşır, hatta aşar, sınır tanımaz. Bunlar kimde varsa bunlar işleyen halis münafıktır. Peki... Ulema bu hadisin şerinde demişler. Bu Bir adamda bu dördü de toplanırsa diyebilir miyiz bu adam itikadi nifak taşıyan münafın kafinin tekidir? Hayır. Gene denemez. Çünkü bunlar evet işaretleridir, alametleridir. Ama o küfür, itikadi küfür olmadığı müddetçe kişiyi, sahibini dinler çıkarma sadece fısk olarak kalır. Peki nasıldır itikadi küfrün örneği? Zaten şey varmış Abdullah İbn Ubey İbni Sölül'ün yaptığı gibi Zahirde İslam ortaya koyup batınında e, farklı dünyevi sebepler nedeniyle Allah'ın indirdiğini kerih görmek, Allah'ın peygamberinin getirdiğini kerih görmek gibi bir küfrün içerisine düşmüştür. Onun küfrü budur. Kerih görmüştür. Nasıl kerih görmüştür? Normalde Abdullah İbni Ubey İbni Selül Medine'ye Resulullah hicret etmeden önce aleyhissalatü vesselam Medine'nin liderlerinden bir tanesi, sözü geçen insanlarından bir tanesi. Peygamber sağlamın gelmesiyle beraber bu tahtından olunca, insanların kendisini değil de peygambere iltica ettiğini görünce, e, peygamberin ahlakı da ondan olmayınca ne yaptı? Diliyle saldırmaya, kalbiyle buğz etmeye, bununla peygamberin gücünü zayıflatmaya gayret etti. Bu da onun itikadi bir küfrüydü. Ama peygamber bunu öldürmedi. Biliyordu öyle değil mi? Niye? Çünkü bu kalpteki zahire vurmamıştı. Şöyle bir şey denilebilir. Abdullah İbnü Beyne Selul demedi mi Medine'ye döndüğümüzde? işte izzetli olan kendini kaslayarak zelil olanı çıkartacaktır. Evet dedi. Ama Abdullah İbnü Beyne Selul bu sözü şeriatın zahir nas zahir naslarla sınırını koyduğu ölçülere göre ispat edilemedi. Niye? Çünkü şeriatta bir insana mahkemede hükmün tatbik edilebilmesi için ne gerekir? Bir, Ya adamın itirafı gerekir. Adam itiraf etmiyorsa iki tane erkek adil şahit veya dört tane kadın adil şahit gelmesi gerekir. Öyle mi? Abdullah ibn Ubay İb ibn Selule münafık arkadaşları bu küfrü konuşuyorlarken kalplerindeki bu küfrü dillerine vurmuşken bunu konuştukları sırada bir tane sahabe iştiyor ve o da hemen peygambere getiriyor aleyhisselam. <gülüyor> bu da sahabenin ahlakını gösteriyor. Sahabe her şeyi peygambere getiriyorlardı. Niye? Zira ta ki insanlara nasihat mercii neresi peygamber. Hemen getiriyorlar peygambere. Bak bu böyle söyledi. Peygamber İslam'da ne yapıyor? Nasiyet ediyor. Peygamber'e getirince... ...Abdullah İbni Hubey İbni arkadaşları hemen kıvırdılar. Argo tabirle. Ve onlar... E, ...bu sözü söylemediklerini söylediler. Şimdi burada bir kişinin şahitliği var. Burada dört kişinin şahitliği var. Diyorlar söylemedik. Bu diyor söyledi. Şeriata göre ispat var mı ortada? Yok. Bu ispat sayılmaz şeriata göre. Eğer Peygamber İslam aldığı vahiy ile öldürmüş olsaydı... Abdullah İbn-i i̇bn Selül'ü o zaman diyeceklerdi ki herkesin bildiği şekil üzere Muhammed ashabını keyfine göre öldürüyor. Canı sıkıldı mı öldürüyor Muhammed arkadaşlarını. Kimi Kimin kafasını eserse, ne vahiy geldi bana diyor, sebep olmadan öldürüyor. Bu da ortaya koyuyor ki insanın batını vahiyle dahi bildirilmiş olsa insan, <gülüyor> insanın bu küfrü zahirde, amellerde, dünya ahkamında ispat edilemediği müddetçe Asla ve, asla ve hüküm tatbik edilmez. Herkesin, ilim ehlinin kitaplarını naklettiği bir icması var. Onu herkes biliyor. Nedir o? Nahnu nahkumu bil zahir. Biz zahire göre hükmederiz. Ömer diyor vahiy kesilmiştir. Artık bunu yaparız. Sahih rivayet Ömer'in sözü olmasıdır. Zayıf rivayete göre peygambere kadar da kaldırılmıştır bu söz aleyhissalatü vesselam. Ama doğru görüş Ömer radıyallahu anh'unun sözünün olmasıdır. Yine İmam Nevevi i̇bn Hacer gibi hadis şarihleri veya başka tasnif ehli olan diğer insanlar hepsi de e, hadislerin ve ayetlerin şerhinde biz zahirle hükmederiz. Wallahu yetevelle sarair diye de sonunda ekleme yapmışlardır. Allah gizlilikleri bilendir. Gizlilikleri Allah'a bırakırız. Aça vurulanlara bakarız diye. Dolayısıyla münafıklar bu küfürlerini amele dökmedikleri müddetçe onların tekfiri gündeme gelmez. Mecmuatül Fetabada bir nokta daha var burada. Önemli bir noktada. İbni İbn-i Temya bu namazı Terkin anlattıktan sonra o az önce uzun uzun sözler bunlar hep ardarda arda anlattığı şeyler. Bir yazısında o kadar güzel meseleleri cemet ki Allah ona rahmet etsin. Ee, bunları anlattıktan sonra diyor ki eğer bunları anladıysan göreceksin ki diyor. Bugün diyor kendini İslam'a nispet eden bu beldelerde yaşayan insanların çoğunun küfrü Abdullah İbni İb İb Selül'ün küfrü gibidir diyor. Onlar diyor La İlahe derler. Namazdakiler zekat da verirler diyor. Ama diyor onların tasdikleri dillerinden kalplerine inmemiştir diyor. Bunlar diyor hakikatte diyor İbn-i Ubeyb'in aynı münafıklardır diyor. Bunlara İslam hükmü verilir. İslam ahkamı icra edilir. Ama hakikatte bunlar diyor İslam ehli değildirler. Apaçık bir ifadeyle. Niye orada Abdullah İbn-i Ubeyb'in Selü'le kıyas ediyor? Şimdi birileri diyebilir ki nifaktan kastı küçük nifak. Yani hani yalan söylemek yayılmış. Emaneti ihanet etmek yayılmış. İşte sözünde durmamak gelmiş. O yüzden İbn-i Teymiye Allah diyor ki bunlar işte münafıklardır İbnü i Übe İbn gibi. Çünkü İbn-i Übe i̇bn içerisinde olduğu küfür itikadi büyük küfürdü Ve İbn-i Teymiye buna kıyas ederek diyor ki bunların o yüzden imanları sadece dillerindedir. Kalplerinde, batınlarında değildir. Zaten eğer ameli nifak olsaydı ki kafir olmazdılar hiç onların imanıyla alakalı konuşmazdı. Yani onların tekfiriyle alakalı konuşmazdı İbn-i Teymi Rahimallah böyle olmasa. Netice itibariyle o dönemde de e, şirkin zahir şekillerinin olmaması ne gibi? Kabirlere gidip ibadet etmek gibi veya taahhütü gidip hüküm talep etmek gibi veya bugünkü demokrasi sonra sonradan çıkmış bir şey. O dönemde insanlar gidip işte oy kullanıp da teşvi hakkını Allah'tan başkasına verdiklerini ortaya çıkarmıyorlardı ki. Yani insanların bu küfürleri itikatlarındaydı, amellerinde yoktu. Dolayısıyla küfür zahire çık çıkmayınca da ne yapamıyordu geçmiş öyle ama o halkları, o insanlar tekfir edemeyip onlara İslam hükmü verip tıpkı Rasulullah Abdullah ibn, -i ibn -i gibi bir tavır içerisinde onlara karşı bir tavır takınıyorlardı. Netice itibariyle nifak iki çeşittir. Bir itikadedir sahibini dinden çıkartan, diğeri sahibini dinden çıkarmayan ameli nifaktır. Evet. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerler de mümin değiller, değildirler. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Çünkü tasdikin mahalli dil değil kalptir. Çünkü tasdikin mahalli dil değil kalptir. Yani dilleriyle biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diye tasdikleri kalplerinde böyle bir tasdikin var olduğunu göstermez. Eğer amelleri bu sözlerini tasdik ederse o zaman kalpte. Tasdik'in var olduğunu biz ne yaparız anlarız. Ulema burada şunu konuşmuşlar. Demek ki demişler o zaman tasdik'in mahalli kalptir demişler. Peki bir soru daha. E, e Tasdik'in mahalli eğer kalpse. Firavun ve önde gelenler için Allah Nemil suresinde diyor ki onlara ayetlerimiz geldi de onlar kibirle bunu reddettiler. Yakinen iman ettiler bunlar bizim ayetlerimizdir. Bu da tasdik'in bir çeşidi değil midir? Ya o zaman iman kapsamı içerisinde onların da girmesi gerekmez mi? Ulema işte burada başlık açtılar ve dediler ki tasdik bilmenin dışında ayrı bir mertebedir dediler. Evet onlar biliyordular ama bilmek eşittir, tasdik demek değildir diye bir kaide esas ortaya koydular. Nitekim Yahudiler de Allah ne diyor ayette yârifûne yârifûne ahum. Çocuklarını tanıdıkları gibi seni tanırlar öyle mi? Biliyorlar, ilim sabit ama bilgi ve ilim eşittir, tasdik demek değildir. Dolayısıyla dediler, evet tasdikin mahalli kalptir ama kalpteki tasdikten kasıt bir hakikatin ilmine vakıf olmak demek değildir. Onu amele döküp amelle kalbin sözünün birbirine mutabakatıdır diye izahda bulundu. Evet. Ama kendilerinden başkasını aldatamazlar da yine farkına varmazlar. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırdı. Yalan söyledikleri için onlara elemli bir azap vardır. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Bakara 8.20 Kalplerinde var olmayanı dilleriyle söylemek. Yani münafıkların hiçbiri de bunun farkında değillerdi. Kalplerinde var olmayanı dilleriyle söylediklerini. Yani nifak hissedilir bir şey değildir yani. İnsan bunun farkında olmaz. İnsan çoğu zaman kalbinde neyin olduğunu farkında olmaz. O yüzden hani mümin sürekli kendi ayıbıyla iştigal eden, sürekli kendi kusurlarıyla iştigal eden, sürekli kendi hatalarını mülahaza etmek, onları işte kendi nefsinde murakabe yapıp, gözetleyip, onları düzeltmek gibi tavrın içerisinde olması gerekir. Ama şeytani tavra baktığımız zaman şeytan hep neyi ölçer? O mu daha hayırlı, bu mu daha hayırlı? Mesela Allah ona emretmiş secde et. O diyor ki ben ondan hayırlıyım, niye ona secde edeyim? Hayır, hayır ölçüyor yani. O daha hayırsız diyor. Hüküm veriyor. Şimdi insanların çoğu da kalkar der ki şu arkadaş ihlassız. Yani nereden biliyorsun yani? Hani kalpteki tasdikin varlığının ölçüleceği bir kıstas yok. Ve bu bizim de memur olduğumuz bir şey de değil. Yani memur olduğumuz, emrolunduğumuz bir şey. Bu arkadaş ihlaslı mı, ihlalsız mı? Bana ne? Ben kendim ne kadar sözümdeki ve amelimdeki söylediğim şeylerle, tasdik ettiğim şeylerle, kalbimdeki tasdik ettiğim ne kadar mutabakat, bununla iştigal etmem gerekir ki, müminlik vasfına ulaşabileyim. Dolayısıyla Allah bu ayette münafıkları vasfederken, temel bir özelliklerini ortaya koyuyor. Yalan söylerler, kalplerinde olmayanı söylerler diyor. Ama bu adamlar bilmiyorlar kalplerinde neyin var olduğunu. Ya çoğu zaman mesela biz kendimize yalan konuşuruz. Ta ki başka biri bizim yalanımızı bize itiraf ettirene kadar. Biz kendimizi kendimizce ikna etmişizdir. Nefsimiz, kendi nefsimizde. Demişizdir ki burada bu doğru böyledir. Başka biri bize ona, ya bak burada da böyle yapmıştı. E böyle olması gerekmez mi diye bir soru sorduğunda akıllıca, oradan o vesveseden kendi yalancılığımızı çoğu zaman idrak ederiz. Ama bir merhale öncesinde bilmiyorduk yalancı olduğumuzu. Bilmiyorduk kendimizi kandırdığımızı mesela. O yüzden müminin ömrü boyunca iştigal etmesi gereken yer, sözlerindeki tasdik ile kalbindeki tasdikin bağlantısını sürekli murakabe etmektir. İşte bu bizi nifak küfründen koruyacak şeyler. Ama bu olmazsa, biz sadece tasdiki dil zannedersek, sadece tasdiki bazı zahir ameller zannedersek, Batınla bu alakasını ve ilişkisini göz ardı edersek Allah korusun münafıklardan olmamız işten bile değildir ki zaten mümin ancak mümin korkar münafıklıktan ancak da münafık emin olur nifaktan. Ve seleften çoklarının dediği gibi Fudal İbniyyat diyor mümin diyor toprağa ekin eker, tohum eker, diken bitmesinden korkar gül ekmişti Münafık ise toprağa diken eker gül bitirmesini bekler toprağın. Yani bu kabul edilir, aklın kabul edeceği bir şey değildir yani. Dolayısıyla insanın sürekli murakabe, nefsiyle beraber murakabe içerisinde olup nifak küfründen kendini afiyette kılmak için sözüyle kalbindeki tasdikin ne kadar uyuştuğunu birbirine itiraf etmesi gerekir. En basitinden işlediği bir haramda yani. Ben diyorum ki bu haram ama bunu hep yapıyorum mesela bir Müslüman olarak. Burada kendi kendime dönüp kalbindeki o harama haram deme tasdikimi sorgulamam lazım ve neticesinde muhakkak mümin bunu yaptığında fayda görüp kalbinin rahmana doğru yöneldiğini, rahmana doğru ıslah olduğunu müşahede edecektir inşallah. Bunların dışında daha pek çok ayet-i kerime bu küfür türünü dile getirmektedir. Bitti mi? Soru 168. Tam burada kalalım çünkü onlar da biraz haftaya Allah nasip ederse açacağız inşallah. Subhanekallahumma ve hamdike ve'elhamdülillah la ilahe ve